kişi kuru dudağını diliyle ıslatsa ve kuru parmağını sayfa çevirmek için ıslatsa her iki halde de tuzlu gibi bir tat alsa orucu bozulmuş olur mu demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve efsalu's salat ve etemmü't teslim ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve limen ittada bihadihi ila yomit din ve ba'dhu. Oruslu bir kimse soruda sorulduğu şekliyle yani sayfayı çevirirken böyle bir tuzlu bir tat bile hissetse Boğazından aşağı bir şey girmeyeceği için oruca bozulmaz.